El-Rahman Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Fıkıh Müslümanın Günlük Hayatının nasıl Allah'ın rızasına göre Yaşanabileceğini Yani Müslümanın Dünyada ve ahirette Saadete ermesinin Yollarını gösteren ilimdir Kur'an ve Sünnetle yola çıkmıştır fıkın kaynağı bunlardır. Kur'an ve e, sünnetin yanında bir de kıyas vardır. Yani Kur'an'da ve sünnette bulunan şeylere benzeterek hüküm vermek vardır. Bir de icma vardır. İcma'da bir çeşit kıyasın ümmet tarafından onaylanması demektir. Bu Kur'an ve sünnet bir. İki, Kur'an ve sünnete bağlı kıyas ve icma yapılması. Bu iki konu kimin yapacağını e, soruşturmamızı gerektirmektedir. Kim Kur'an'dan anlayacak, kim Kur'an'a benzetecek veya sünnete. Aslında Allah'ın dini bütün Müslümanların mükellef olduğu dindir. Herkes bu dinin emirlerini yasaklarını yapmak, yerine getirmek durumundadır. Yasaklarından kaçınacak, emirlerini de yerine getirecek. Ama ortada önemli bir gerçek var. Dinin ilk muhataplıları olan Ashab-ı Kiram da dahil olmak üzere bütün Müslümanların Allah'ın emirlerini Kur'an-ı Kerim'den anlama, yasaklarını anlama gibi bir seviyede olmaları yüzde yüz beklenebilecek bir beklenti değildir. Evet, Allahu Teala'nın zinaya yaklaşmayın sözünü, Arapça bilen, Arapçasının mealini öğrenen herkes anlar. Arapça veya Türkçe ne dil konuşursan konuş zinaya yaklaşmayın sözünün zinanın yasak olduğunu hatta zinaya sebep olacak şeylerin bile yasak olduğunu gösterir. Bunu Müslüman anlar. <gülüyor> Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle zinaya yaklaşmayın der gibi yüzde yüz kolayca anlaşabilecek anlaşılabilecek hükümlerin sayısı çok değil bu nedenle ashabi kiramdan itibaren ashabi kiramdan itibaren yani özellikle ashabi kiramı da bunun içine dahil etmek için vurgulama yapıyorum ashabi kiramdan itibaren Allahu Teala burada ne demek istemiştir Allah'ın muradı nedir diye bir soru hep gündemde olmuştur. Bunun için ilk müracaat edilecek şey şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in açıklaması durumunda olan hadisi şeriflere müracaat edilmektir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şunu söylemek istemiştir diyerek bunu açıklamıştır. Böyle hükümler de var. Buna rağmen yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz aleyhisselamın açıklamalarında da anlaşılamayan ya da oradaki hükümlerin tam dini bir hayata geçmemize yeterli belge, kaynak oluşturamaması da söz konusudur. Neticede biz şöyle bir sonuca geliyoruz. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bir grup uzman tarafından ancak rahat anlaşılacak, Müslümanların geneli tarafından ise çok rahat anlaşılamayacak, anlaşılamayabilecek bilgi kaynaklarıdır. O zaman Müslümanlar arasından bir grubun meslek olarak baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri insanlara aktaracak düzeyde derin bir bilgi olarak özümsemesi ihtiyacını karşımıza getirmektedir. Buna biz fıkıh lisanında içtihat diyoruz. Yani bunu yapana da müçtehit diyoruz. İctihat ve müçtehit bu iki kavram Kur'an'da ve hadis-i şerifte derinleşme, yüzeysel bilgiyi aşıp derin sırlarına vakıf olma, ahkamını çok iyi bilme şeklinde izah edilebilir. Buraya müştehit ve iştihattan önce iki cevaplı bir soru da sormamız gerekiyor. Neden Allah Kur'an'ını kulları amel etsin diye, peygamberini de Kur'an'ı açıklasın diye gönderdiği halde, bir Müslüman olarak ben neden hala Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorum? <gülüyor> anlayamıyorum veyahut anlayamıyorum. Neden hadisi şerifler yeterli olmuyor? Birincisi, bu iki cevabı var dedik. Birincisi, gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse Hadis-i Şerifler belli konuları Allah'ın dilemesiyle kapalı bırakmıştır. Bu kapalılık konusu, bu kapalılık hali Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i ansiklopedi gibi açıp A maddesinden şu konu, C maddesinden şu konuyu da bulabilecekleri bir kitap halinde o önümüzde olmaması sonucunu doğuruyor. İlla Kur'an-ı Kerim e, Tafsilata girmeden, hadis-i şeriflerde çok büyük oranda Tafsilata girmeden konuların ana başlıklarıyla ele alıyorlar. Peki ayrıntıları olsaydı e, o zaman elimizdeki Kur'an-ı Kerim belki 40 cilt olması lazımdı. E Kur'an-ı Kerim 40 cilt olursa nasıl onunla ibalet edilecek? Nasıl Kur'an-ı Kerim'i Çocuğuyla büyüğüyle müminler ezberleyeceklerdi. Bu bir zorluk. Allah e, böyle murad etti. Kur'an-ı Kerim'in küçük hacimli olmasını murad etti. Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şerifleri içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Uzun uzun konuşmalar yapsaydı aleyhissalatü vesselam efendimiz belki bizim için bir anlamda çok daha iyi olurdu. E, i̇htilaflı, ilmi konular olmazdı ama bu nasıl muhafaza edilecek? Bunun tamamına karşı Müslümanlar sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerdi? İkinci cevap yani neden Kur'an ve hadisi şerifler bir tür yeterli olmuyor da e, kıyasa icmaya e, başvuruluyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günündeki hayat standardı ile ondan 100 sene sonraki hayat standardı, 200 sene sonraki hayat standardı, 400 sene sonraki hayat standardı, şimdiki teknoloji çağındaki standartlar çok farklı. Değil 100 senede bir, 20 senede bir bile bir ölçüm yapılacak olsa bu standartların hep değiştiği görülür. Yani Medine-i Münevvere tesis edildiği günlerde ki ihtiyaçlar Medine-i Münevvere'de Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın halife olduğu günlerdeki ihtiyaçlarla aynı değildi. Yani İran fethedildikten sonra belli bir yaşam tarzı değişti. Müslümanlar başka bölgelere gittiklerinde hayatın şartlarının değişik olduğunu, ihtiyaçların değişik olduğunu gördüler. İslam kıyamete kadar Müslümanların bütün ihtiyaçlarına cevap vermek için gelmiş bir din hayat sürekli Allah'ın kaderiyle yenileniyor. İnsanoğlu yavaş yavaş dünyanın dışındaki gezegenlerde bile yaşayabilir miyiz diye düşünmeye çalışıyor. İslam yani dinimiz hiçbir şekilde kıyamete kadar herhangi bir ihtiyacı cevaplayamaz durumda olacak bir din değildir. Bunu nasıl sağladı Kur'an-ı Kerim? Olayların Ayrıntılarına girmedi. Ana ilkeleri belirledi. Mesela ne dedi? E, batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin dedi. Batıl kelimesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Yani hakka hukuka uymayan ve zulüm esaslı olan, rıza dışı olan e, kazançlardır dedi. Şimdi Kur'an batıl yolla yemeyin diye açıklığı, ilke koydu. Kur'an ana kuralı koydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu örneklendirdi. Fukaha ne yaptılar? Müştehitler ne yaptılar? Bir asırdaki bir kazanç türünü e, alıp bunun batıl bir kazanç olup olmadığına baktılar. Dediler ki bu kazanç türü batıldır. Neden batıldır? İşte burada alan verene göre sürekli zararda görülüyor. İser e, bunu müştehit kanaatine göre, kafasına göre değil neye göre yaptı? Kur'an-ı Kerim batıl yolla yemeyin demişti. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bunu açıklamıştı. Batıl şu demektir. Mevcut e, yapılan mesela bir kazanç türünün o olup olmadığını araştırıp, bu şuna benziyor demiştir. Yani Tıpkı bir doktorun insandan kan alıp e, o kandaki verilere göre senin hastalığın şudur, şu ilaçla tedavi olacaksın. Yahut da sende filan hastalık yoktur, işine gücüne devam et dediği gibi. Fakirte, de, de bunu yapmaktadır. <gülüyor> Biz şimdi e, tekrar döndüğümüzde neden Kur'an-ı Kerim müştehitlerin iştihadıyla, hadis-i şerifler müştehitlerin iştihadlarıyla, fakihlerin çalışmalarıyla anlaşılıyor. İki cevap verdik. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in indiği zamana göre hayat değişiyor. Bu değişim Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki temel prensiplerle karşılanıyor. İkincisi, Kur'an-ı Kerim, özellikle Kur'an-ı Kerim, bütün olayları ayrıntılarıyla anlatsaydı, müminlerin takatını aşan bir kitap olurdu. Kaldırmak zor olurdu Kur'an-ı Kerim'i. Halbuki Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Kur'an'ı biz kolay ettik. Öğrenmek, okumak, anlamak için Kur'an çok kolaydır. 40 cilt olsa Kur'an nasıl kolay olacaktı? Şimdi mesela bir hafız 3 senede ortalama en geç 3 senede hafız oluyor. Bir cilt Kur'an-ı Kerim. E bu 10 cilt olsaydı Nasıl ezberlenecek? Nasıl korunacak? Yani şimdi biz mesela bilgisayarlı bir hayatı düşündüğümüz için alfabetik arardık diyoruz. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de nasıl amel edeceksin? Mesela bir abdesti tarif etseydi allah Teala. Yani abdestin dört şartını sayıyor. Yıkayın diyor. Hepsi bir satır Kur'an-ı Kerim'de. Bir veya bir buçuk satır. Bir de abdest şöyle alınır diye tarif etseydi Allah beş sayfa olacaktı belki abdest nasıl bozulur nasıl tazelenir şartları nedir edebini ne? bütün bunları anlatsaydı Allah Teala iki türlü zorluk olurdu bir bu taşınıp nesilden nesile götürülmesi imkansız hale gelecekti iki Allah'ın Kur'an'da anlattığı her şey abdestin farzı olacaktı o zaman üç defa yıkayacaksınız diyecekti. iki defa yıkayanın abdesti olmayacaktı. Burnunuza şöyle su vereceksiniz, ağzınıza şöyle su vereceksiniz diyecekti. Onlar sünnet değil farz olduğu için müminler bir tanesini yapamadığı zaman abdestleri olmamış olacaktı. Halbuki şimdi onları sünnet, edep diye ayırıyoruz. Farzlarını yerine getirdi bir Müslüman abdesti vardır. Sevabı eksiktir. Kalitesi düşüktür ama abdesti vardır diyoruz. Bu şekilde onlarca sebep sayılabilir. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in kolay hazmedilir ve cennete götürecek temel şartları açıklar bir kitap olmasını gerektirdi. Allah'ın bu muradı kullarına rahmet içindi. Bir de yan bir sebep daha var. Belki üçüncü bir cevap olarak bunu da yazabiliriz. Tevrat ve İncil'in başına gelen şey Kur'an-ı Kerim'in başına neden gelmedi? Çünkü Tevrat ve İncil, Zebur aynı zamanda, üzerinde iştihat yapılabilir, çalışılabilir bir kitap değildi. Ona, Onun üzerinde kimse bir iştihat yapamadığı için, bu kapı onlara açık olmadığı için, her yapılan çalışma ona müdahale oldu, Tevrat'a müdahale oldu. Dolayısıyla bir zaman sonra Allah'ın indirdiği kitap ortadan kalktı. İnsan eli değdiği için o kitaptan Kur'an'ın vahyin taşıdığı bereket bulunmaz oldu. Ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerin üzerinde iştihat kapısını Allahu Teala'nın açık bırakması Kur'an-ı Kerim'in ebedileşmesinin ve Kur'an, hadis üzerinde yoğunlaşan, ömrünü buna vakfeden, karanlık gecelerde bile sabahlara kadar Kur'an araştırmaları yapan, hadis-i araştırmaları yapan büyük bir ilim ordusu, ilim adamları filan değil, ilim ordusu. Bu ilim ordusu deyimini neden kullanıyoruz? Çünkü Kur'an üzerinde, hadis üzerinde beyin yoran, sabahlara kadar, akşamlara kadar çalışan talebe, ilim, alim sayısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri milyonları geçmiş bir rakamdır. Milyonlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'e vakfetmişlerdir. Bu ne sağladı? Kur'an-ı Kerim'in üzerinde sürekli müminlerin beyninin yoğurulmasına ve birbirlerini daha iyi anlamaya teşvik etmelerine neden oldu. Mesela Şöyle bir e, örnek verelim, e, bakıyoruz ki Allah, bir, iştihada izin veriyor, iki, da izin verince bildiğini söyleyeceksin, susmayacaksın diyor. Yoksa ağzına gem kıyamet günü diyor. Yani müştehit e, Allah'ın kitabını okuyor, anlıyor, o anladığınla e, amel ediyor, konuşuyor Öbür de ediyor, sen de anla diyor. Sen de çalışıyor. 10 tane, 20 tane müştehit oturuyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar bir şeyler ortaya çıkarıyorlar. Bir tanesinin talebesi çok. Onun mesela işte sesi gür çıkıyor. Öbürleri de susup, biz ikinci sınıfız demiyorlar. Çıkıyorlar onun karşısına bizim anladığımız doğrudur Kur'an'dan diyorlar. Birincisi diyor ki, yok ben doğru anladım diyor. Sen doğru anladın, ben doğru anladım. Bir piyasa oluşuyor, rekabet oluşuyor. Bu görünürde iltilaf var, aykırılık var. Eyvah, herkes Kur'an'dan farklı şeyler anlaş, anlıyor. Kur'an-ı Kerim acaba elimizden gidiyor mu gibi filan diye. Tereddüt, ilk etapta tereddüt doğuruyor. Halbuki 1400 senedir müştehitler iştihad ettikçe onun hakkında farklı görüşler ortaya koydukça Kur'an büyüdü. Kur'an büyüdü, Kur'an büyüdü. Hep Kur'an büyüdü. Hiç kimse tek bir müştehidin dediği doğrudur Kur'an ahkamı hakkında, hadis ahkamı hakkında demiyor. Her müştehit hak bildiğini söylüyor. Öbür müştehit çıkıp senin dediğin tam doğru değil diyor. Benim dediğim doğrudur diyor. Bunlar Birbirleriyle kavga etmek, daha çok taraftar toplamak ve daha çok e, ses getirmek için yapmıyorlar bunu. Çünkü öyle yapana müştehit denmez zaten. Öyle yapan din üzerinden, Kur'an üzerinden, hadis üzerinden ticaret yapandır. Müminler tabi bir şekilde kısa bir zamanda onu eleyip piyasadan atarlar. Çünkü müştehidin ilinden önceki şartı takvası, Allah'ın dinine hizmet arzusudur. Eğer takvası yok, Allah'ın dinine hizmet değil de menfaat mesela ya da şöhret gibi bir nedenle ortaya çıkıyorsa öyle bir müştehidi müminler aralarında yaşatmazlar. Üç kişi beş kişi onun peşinden gider, ölünce o sesi soluğu kesilir. Kimse onu izlemez, takip etmez ama Allah yolunda cihat maksadıyla, dine, Kur'an'a hizmet etmek maksadıyla sabahlara kadar çalışan müştehitler yanlış şey söylemiş olsalar bile müminler onları bağırlarına basarlar. Onun ismini kıyamete kadar ölümsüzleştirirler. Çünkü tek doğruyu aslında Allah söyledi zaten. Ama o tek doğrunun açıklamaları anlaşılması ile ilgili kulları da uğraşsın, kulları da gayret etsin istediler. Nitekim bu oldu. Bu olunca da, bu olunca da ortaya ne çıktı? Kur'an'ın etrafında büyük bir servet, ilim serveti çıktı. Yüzlerce tefsir, yüzlerce tefsir, belki binlerce ama kütüphanelerimizde yüzlerce var. Yüzlerce tefsir Kur'an ne diyor diye açıklamak için yazıldı. Binlerce, belki on binlerce hadis çalışması yapıldı. On binlerce hadis çalışması. Tek başına kendisi 300, 400 Çalışmaya imza atan alimler var. Bunu kuş bakışı 1400 senedir Müslümanların Kur'an'a ve sünnete yaptıkları hizmeti alimler kanalıyla yaptıkları o kıt imkanlarla mürekkebin saatlerce uğraşılarak bir hokka mürekkebin ancak yapılabildiği bir sayfa yazı yazmak için 3 defa divitin açılmak zorunda kalındığı kağıdın Çin'den geldiği böyle zor şartlarda Yaşadıkları halde şu 1400 senedir Kur'an-ı Kerim'e yapılan, hadis-i şerifi yapılan hizmetlere bir bakıldığında insan bu kadar büyük hizmetlere muvaffak olmuş bir ümmetin peygamberinin şerefini, peygamberinin ismini nasıl kıyamete kadar ebedileştirdiğini anlar. Bu böylece de allah Teala'nın bu iştihat kapısını niye açık bıraktığını, bu gayreti niye böyle, e, geniş bir alana yaydığını anlamış olur. Kur'an-ı Kerim mesela bin tane fıkıh kuralı ihtiva eden bir kitap olsaydı bunlar ne açılır ne kapanır. Uyuyorsa uyuyor. Uyumuyorsa karıştırma. Yapmıyorsan yapma cehenneme git. Şeklinde olsaydı mesela. Öyle olsaydı bu kadar büyük bir ilim serveti olmayacaktı Müslümanların. Niye olsun ki zaten e, 118. kurala bak denecekti. E, benim durumum ona uymuyor. Ne yapayım uymuyorsa? Ya insanlar Kur'an'dan soğuyacaklardı ya kör kör taklit edeceklerdi. Şimdi ise Kur'an sindire sindire yaşanıyor. Hadis-i şerifler insanların göz bebeği oluyor. İnsanlar hadis-i şeriflere göre ne yapacaklarını daha iyi anlıyorlar. Yani bu içtihat işte kapısının açık bırakılması. Yani Kur'an-ı Kerim'in belli şeyleri muğlak. Herkesin anlayamayacağı düzeyde bırakıp İnsanları araştırmaya teşvik etmesi allah Teala'nın ilim adına yeryüzü kadar değerli bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. Bu sayede İslam bugünlere azametiyle geldi. Müslümanlar aç kaldılar. Hatta vatansız sürgünde kaldılar. Orada da Kur'an-ı Kerim araştırmalarına devam ettiler. E, nice alimler zindanlarda eserlerini yazdılar. Hatta o zindanlarda eser yazanların eserleri çok daha değerli, çok daha elden ele dolaşır oldu. Tefsirler var zindanlarda yazılmış. Fıkıh kitapları var zindanlarda yazılmış. Çok muhteşem bir örnek olarak Şemsuddin-i Saraksi denen Hanefi Fakihi kuyu hapsine cezalandırılmış. Kuyu hapsine demek? Yani 3 metre, 5 metre bir kuyuda yaşıyor. Ömrü orada geçiyor. 3 sene, 5 sene neyse. Orada Mebsut isimli Hanefi Fıkkı'nın en değerli kitaplarından bir tanesini yazmış. Belki de o zatı Allah bilir ya evinde e, otururken olsaydı öyle bir kitap yazmayacak. Himmeti onun üzerinde olmayacak. Allah e, kuyu cezasına çarptırıyor. Orada Yusufluk işler yapıyor alimler. Zindana giriyorlar. Zindanda mesela İbn Teymiye'yi İbni Teymiyye yapan Said Nursi'yi, Said Nursi yapan şey hapishanelerdeki yazdıkları kitaplardır. Kimlikleri elbette Allah katında ne kadar değer olup olmadıkları hak üzere batıl üzere olup olmadıkları Allah katındaki bilinen şeyler. Ama iki meşhur isim olarak mesela Seyit Kutubu veyahutta da Said Nursi'yi ele aldığımızda bakıyoruz ki iki tane meşhur isim alalım mesela hapishanede yazdıkları için eserlerini. Yazdıkları eserlere zindanı bedel olarak ödedikleri için Allah eserlerine de bereket vermiş. Binlerce on binlerce insan bunlardan istifade etmişler. Tekrar mevzumuzu toparlayalım. Neyin cevabını bulmaya çalışıyoruz? Niye Kur'an insanlara inen bir kitap olduğu halde Arapça bilsen de istediğin gibi anlaşılmıyor? Bundan dolayı. Böyle istediğin gibi anlaşılsa yeni gelişen meselelere cevap bulamayabilecektik Kur'an-ı Kerim'de belki. Bu sebeple elimizde kitap var ama biz Yahudiler, Hristiyanlar gibi maazallah ilave yapmak zorunda kalacaktık Kur'an-ı Kerime şimdi bu ilaveyi e, normal insanlar yapamıyor müştehit de Allah böyle diyor diyor ama Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh iştihatları 12 asırdan beri 10 binlerce alim tarafından tartışılıyor hala, hala tartışılıyor Ebu Hanife dedi ki, cem etmek yoktur namazı dedi. Her namaz vaktinde kılınacak dedi. Karşına İmam Şafii çıktı dedi ki, Peygamber Aleyhisselam'ın cem ettiği şeyde sen yok diyemezsin dedi. Derim diyemezsin, derim diyemezsin. Ebu Hanife şüphesiz zihninden değil, Allah bu namazlar vaktinde kılınacak diyor dedi. Kur'an varken başka bir şeye bakmaya gerek yok dedi. Hala Ebu Hanife e, mezarında, Allah'a Rabbine kavuştuğunun üzerinden 12 asır geçti. Hala Hindistan'ından Güney Afrikası'na kadar Ebu Hanife niye böyle dedi diye tartışılıyor. Ebu Hanife böyle dedi doğrudur canım. Ben 15 senedir usulü fıkhı okuyorum. Benim kanaatim Ebu Hanife'nin doğru dediğini bana söylettiriyor diyor. Öbürü çıkıp diyor ki yo hadisi şerif burada iman ediliyor diyor. Nasıl olur? Madem hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklaması demekti, işte Peygamber Kur'an'ı açıklıyor, cemetebilirsiniz seferlikte namazı diyor. Üstelik de bu hadis Buhari'dedir, dedi. nasıl buna itiraz edilir? Ebu Hanife bir söz söyledi, o söz Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek için söylenmiş bir sözdü. Yani bir iştihat yaptı. Bu iştihadında Kur'an-ı Kerim yücretme ruhu vardı. Kur'an ayeti varken başka bir şeye bakmayalım diyen bir mantık vardı. 12 asırdan beri belki belki böyle bir hayali bir şey söylüyorum. Yüz bin tane ilim halkası kurulmuştur bu dünyada. Cem edilebilir mi namazlar edilemez mi diye. Var mı yeryüzünde bir insan bir söz söylüyor. Onun ölümünden 1200 sene sonra bile bir ilmi toplantı yapılıyor. Toplantının adı namazların cem edilip edilemeyeceği konusunda Ebu Hanife'nin görüşleri tartışılıyor. Yüz tane alim geliyor. Biri çıkıyor bir tebliğ sunuyor. Diyor ki Ebu Hanife doğru söyledi. Şundan şu. Öbürü çıkıyor. Yanlış söyledi. Sonra o yüz tane alim. Her biri fıkıh uzmanı veya tefsir uzmanı, hadis uzmanı neyse onlar bu konuyu saatlerce günlerce tartışıyorlar Sonra sonra bir kapanış ya da e, toplantı tutanağı yazılması gerekiyor. Bildirge çıkaracaklar. İşte böyle, filan şehirde Cidde'de camazların e, cem edilmesiyle ilgili bir toplantının karar tutanağı hazırlanacak. Karar tutanağını okuyorsun. Ebu Hanife böyle demiştir. Delilleri şudur. Şafi ham Hanbeli böyle demiştir. Delilleri budur. Toplantımız bir karara varamamıştır. Niye varamıyorsun? Bir toplantıya da Allah kapı açıyor. Çıkıp da ümmeti Muhammed Tamam Ebu Hanife yalnız söyledi ya da Ebu Hanife doğru söyledi demiyorlar, diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Ebu Hanife bunu nefsani bir duyguyla yapmadı ki. Ebu Hanife'nin bu şekilde olan, yani nefsani şeklinde değil ama kabul edilemeyecek, hata kabul edilebilecek sözlerini talebeleri reddetti zaten. Ebu Hanife mesela dedi ki, namazda farsça Kur'an okunur dedi. Yani mealinden zamm okunur dedi. Talebeleri sildi, süpürtler onu. Yok böyle bir şey düzeltiler. Ebu Hanife çünkü peygamber değil. Ebu Hanife iştihad ediyor. Ama namazları cem etme konusundaki iştihadı hala karşılık bulamadı. Neden? Çünkü Ebu Hanife bunu güçlü bir delile oturttu. Kitaben mevkuta Zamanlı bir ibadet bu Allah buyuruyor. Bu zamanlı ibadet kelimesi hadisi şerifle kaldırılamaz diyor. Böyle bir kural koydu. Öbürleri ne yaptılar? Ebu Hanife'ye karşı çıktılar. Ebu Hanife'nin talebeleri cevap verdiler. cevap verdiler. Cevap verdiler, cevap verdiler. Cevap verdiler, cevap verdiler. Veriyorlar, kıyamete kadar verecekler. Bu sayede ne oluyor? Kur'an'ın bir ayeti üzerinde yüz binlerce toplantı yapılmış oluyor. Bakıyoruz ki Allah demek ki boşuna bu kapıyı açmamış. Eğer böyle olmasaydı اِنَّ صَلَاةَ كَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا <gülüyor> namaz da okunup gidecekti. Ölü bir ayet olacaktı. Halbuki bir ayeti 12 asırdan beri alimlerin toplantılarında sabahlara kadar, akşamlara kadar gündem oluyor. Yani olaya biz Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde müştehidlerin ile anlaşılması yani kıyasla icma ile veya diğer fukahanın kullandığı kıyasa benzer sistemlerle yapılan dini anlama, Kur'an'ı anlama, hadis-i şerifleri anlama çalışmasındaki hikmeti ucundan biraz görmeye başlıyoruz. Ucundan Bakıyoruz ki allah Teala böyle boşuna bir iş yapmamış. Tam hikmet. <gülüyor> Müthiş bir hikmet var Allah'ın yaptığı işte, Zira Kur'an-ı Kerim bu yoğun çalışmaya yani ibadet yapar gibi cephede cihad eder gibi rahlelerde, masalarda oturulup Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaya çalışılması Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin bu iştihadı veya buna yakın böyle bir iştihadı. Diğer müştehitlerin ona cevapları, bunlar bakıldığında şu Kur'an'ı kıyamete kadar koruyacağız diyen ayet var ya zikra, innâ lehu Bakıyoruz ki bu ayetin mucizeliklerinden bir tanesi Ebu Hanife. Yanlışıyla, beşeri hatalarıyla Ebu Hanife bir mucize. Neden? Çıktı bir çığır açtı müştehitlere Ebu Hanife'den önce de büyük alimler vardı ama Ebu Hanife gibi kıyası kullanarak hani fıkıhta ne deniyor? rey ehli diyor. reyeli ehli ve hadis ehli diyor. rey yani kıyas yapma iştihat yapma uzmanı demek. rei ehli. Bu, Ebu Hanife'nin bu cüreti bu gayreti, bu himmeti ve bunun bedelini de zindanlarda ölerek ödemeye razı olması rahmetullahi aleyh Kur'an'ın ayakta kalmasının nedenlerinden biridir. Bu ayakta kalma kelimesi iyi anlaşılması için şunu düşünmemiz lazım. 5 yaşında çocuğundan 95 yaşına kadar ihtiyar, alime kadar, yüz binlerce, milyonlarca insan Kur'an-ı Kerim üzerinde bu şekilde yoğunlaşmasaydı, Kur'an kalırdı belki ama müzelerde tarihi eseri olarak kalırdı kilisede papazların pazardan pazara ayinlerde okudukları 3-4 İncil metnine dönerdi. Şimdi ben ne kadar hoca efendi tanıyorum, kaç rekat kıldığımı bir türlü toparlayamıyorum diyen hoca efendi tanıyorum. Hayrola niye toparlıyorum? ya? bir zammü sureye başlıyorum, ahkamına bit alıyorum, namaz bitti mi bitmedi mi haberim olmuyor. Hatta hocam Allah rahmet eylesin, ama bir hocam vardı, dedi ki Kaç defa dedi İmam Rukiye'ye gitmiş, secdeye gitmiş, benim haberim olmadı dedi. Birinci safta namaz kıldığım halde. Niye dedim haberin olmadı Üstad? Ya dedi tam ihtilaflı ayetlerden okuyor dedi. Fuga'nın ihtilaf etti ayetlerden okuyor. Ben onların delillerini mellerini düşünürken bakıyorum ikinci ve kalkmış imam diyor. Ön safta da duruyor o takva diye. Ön safta da önünden de Rukiye'ye gidenleri görmüyor. O takılmış mesela namazları cem etmeye delil olan ayete mesela. Takılmış abdestin şartlarına. Takılmış filan dört mezhebinde ihtilaf ettiği ayetlerden bir tanesine takılmış. O şimdi şu haklıydı, bu haklıydı derken imam rükûü bitiriyor, secdeyi bitiriyor. Bizimki hala o ihtilaflı meselede ne yapıyordun sonra diyordun bir bozup birden kılıyorum diyor. O ikincinin işte gene bir zammü süreci çıkıyor. Öğleler hiç böyle olmuyordu ama diyor. Öğle namazında sessiz kıldığı için imam böyle olmuyormuş. İlim bu elhamde, Bu sayede ne oldu? Kur'an canlı. Diptiri duruyor. Elhamdülillah. İşte bir hadisin mucizesini görüyoruz. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? i̇htilaf ümmeti rahmetün. Ümmeti ihtilaf etti mi rahmettir o. İşte Ebu Hanife'ye ihtilaf ettiğinde İmam Şafii rahmetullahi aleyhim cemiyen veya İmam Malik'e karşı e, Ebu Hanife'nin talebeleri iştihad edip İhtilaf ettiklerinde bu rahmet ortaya çıkıyor. Muhteşem güneş gibi ışıkları sönmeyen bir Kur'an karşımızda duruyor. Bunu anlayamayanlar ya da olayı çok küçük gözle bakanlar, Kur'an-ı Kerim önümüzde dururken Ebu Hanife ne konuşup duruyor diyorlar. E sen niye konuşuyorsun madem Ebu Hanife konuşmayacak? Bunlar cahilce ve işi uzmanca bilmemekten kaynaklanıyor. Cahilsin, bir şey bilmiyorsun. Okuduğun iki tane kitaptır. Dört tane kitaptır. Ee, bir defa e, samimiyet, ihlas konusunda Ebu Hanife'de, Şafii'de, Malik'te, Ahmet bin Hambel'de, Ebu Yusuf'ta samimi değildiler. Diploma için, doçent tezini alabilmek için, profesör olabilmek için böyle yaptılar diyen bir kulu var mı Allah'a? En tartışmalı e, fakir İbn Hazm'dir mesela. Ya da İbn Hazm en tartışmalılardan bir tanesidir, e, kıyası kabul etmez, ecmanası olacak filan der, böyle pürüz bir adam fakat e, buna rağmen ona bile bağrında yer açmıştır ümmet. Bir sürü ters iştahatları var. Çünkü düştüğü durum komik durum. E, Ebu Hanife niye iştahat etti? İştahat olmaz dedi ki Ebu de 3 asır sonra geldi. Yani çok böyle şey bir bu, bu yakın zamanın adamı değil Endolos'un yetiştirdiği Değerli alimlerden biri. Gerçekten Kur'an ve hadis alimi adam. Ama Ebu Hanife niye iştahat ediyor ki? işteat yok bu dinde diyor. 20 tane iştahat ardarda kendisi yapıyor meselede. Bu böyle olmalı diyor. Yani iştahat yoktu? Ben iştahat etmedim diyor. Hadisleri böyle anladım diyor. Ebu Hanife de bizim köy derneğini korumak için böyle yapmamız lazım demiyor. O da ben bu ayetten böyle anladım diyor. Ama buna rağmen İbni Hazım bir servet. El Muhalla isimli kitabım bir servettir. Ümmet ona da bağırını açmış. Rahmetullahi aleyh. Neden? Pek çok konuda e, kıyas yapılmaz filan dediği pek çok konuda diğer fakihlerin zihninin açılmasına, daha farklı iştahatlar yapmalarına sebep oldu. Sonra iki asır sonra İbni Azmi'de değerlendirenler baktılar ki meğer fıkıhtaki hafif bir donuk harekete karşı Allah İbn Hazmi salmış üzerlerine. İbn-i Hazmi oynadığı role bakıyor insan da gidip mezarında bir Fatiha oku okuyası geliyor. Çünkü fakirler hafif hafif tamam elhamdülillah her şey var. Abi ne istiyorsun marketten şunu getir filan barkoduna gir o numarayı getir. Fetvalar artık barkod numarasıyla anılır almaya başlandı. Fıkıhta gevşemi oldu hafif laçkalık oldu. Allah i̇bn Hazmi bir saldı üzerlerine i̇bn Hazm nasıl saldırıyor göreceksin. Ebu Hanife zalim, ad nasıl yapar böyle. Dine müdahale. Vay siz Kur'an'ı elde edirdiniz. Tevrat mı zannettiniz bunu böyle. Dili de berbat bir din. Çok da sert konuşuyor. Ebu Hanife'nin, Şafii'nin. Tabi o dört mezhebe birden saldırıyor. Zahiri mezhebi diye. Bunun mezhebi meşhur. O da bir mezhep olunca ne olur? O da bir iştihat yapıyor aslında. Bir saldırdı. Fukaha. Fukaha. Baktılar ki markete saldırılıyor. barkod numaralarıyla falan oynanıyor. Tuttu fukaha her işi yeniden toparladılar. İbni Hazmi başlarına bela etmeyecek şekilde. Aynı şeyi İbn Teymiye de yaptı. İbn Teymiye de ne yaptı? Yani fukahanın siyasilerle iç içe olup yavaş yavaş gevşemeye başladıkları, bidatlerin neredeyse bidatın sünnetle değiş dokuş yapılacak hale geldiğini gördü. Allah İbn Teymi'yi bir saldı üzerine fukahanın. O zamanki İlim adamlarının, İbni Teymiye'nin yani dilinden kurtulan şükredesi oldu. Zaten tarihte meşhurdur. Derler ki, iki kişiden kurtuldun mu dünyada kurtuldun. Haccaç'tan kurtuldun, öldürmedi seni. İbni Teymiye sana sataşmadı, kurtuldun demekti. Tamam, daha senin derdin olmaz dünyada. Düşünme yani. O derece keskin dilli, tavizsiz, vurup dağıtan, bir süre işte da kendisi hata yapmış üstelik. Onun üzerine de başkalarını saldı Allah çünkü. Ne istiyor Allah? Kur'an'ı sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar konuşulsun, tartışılsın istiyor Allah. Öbür türlü mevlütlerde okunan kitap haline gelirdi Kur'an. İşte ümmetin ihtilafı budur. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Bütün bu sözler fıkıh meseleleri içindir. Akidemizde ihtilaf olmaz. Melekler var mı yok mu diye bir tartışma yapamayız melekler görünse olur mu olmaz mı böyle bir tartışma yapamayız akide konuları yani imanımızı ilgilendiren şeyler ne kadar Kur'an anlattıysa ne kadar hadis-i şerif anlattıysa o kadar iştihat yok çünkü iştihat ne demek kanaat kullanmak demek imanda kanaat olmaz Ebu Hanife'ye göre mümin olmaz bir insan Resulullah'a göre mümin olunur Ebu Hanife'ye göre namaz kılınır ama. Neden? Çünkü namazın ile ilgili farklı tarifleri, rükuda şöyle durulacak, de böyle durulacak diye varsa bir farklı tarif. Bu tarifi Ahmet bin Hanbel bir türlü yapar, ona tabi olanlar olur. Elini şuraya bağlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. Ebu Hanife de başka bir tabiinden elini göbeğinin altına bağlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye de duyar. Namazda bir mümin elini Göbeğinin altına bağlar, yüzde yüz yaptığı İslam'dır, dindir. Öbür mümin elini göbeğinin üstüne bağlar, onun da yaptığı yüzde yüz dindir. Yeter ki bunu bir fakihin, nasla dayanan iştihadına binaen yapmış olsun. Ama bir mümin kadere inanmayı düşünmüyor, filan müstehit yok dediği için. Bu batıl. Asla akide konularında ihtilafımız yoktur. Peki, kelam ilmi dedikleri ilim nedir? Kelam ilmi akideye ilave yapma ilmi değildir. Öyle bir şey ise batıldır, zındıklıktır zaten. Akideyi tankis etme, yani mesela kelam ilmi kabir azabı vardır diyen yüzlerce ayet, hadis delalet eden ayetler ve açıkça kabir azabından söz eden hadis-i şerifler var. Farklı rivayetleriyle yüzleri buluyor bu hadis-i şerifler. Şimdi bu kadar hadise rağmen kelam ilmiyle meşgul bir alim kalkacak kabir azabı yoktur diyecek. Bu batıldır. Böyle bir ilim de batıldır. Böyle biri de batıldır zaten. Bu böyle bir iştihat yapılamaz. Ama kabre konan müminin sağ omuzu mu kıble tarafına olacaktı, göğsü mu kıble tarafına olacaktı diye farklı bir ihtilaf varsa ulema arasında bu ameli bir meseledir. İtikadi bir mesele değildir. Mesela en basit örnek telkin verilir ölülere. Nedir? Mezara konduktan sonra ölü. Başına geçer birisi. Ey filancanın, annesinin ismini ana, Ey filancanın e, oğlu. İşte Ayşe'nin oğlu Ahmet. Şimdi sana iki melek gelecek, sorular soracak. İlk sorularına de ki, Rabbim Allah'tır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah de. Peygamberin kimdir diyecekler. Muhammed'dir de, merak etme. E, ondan sonra da, hiç korkma, melekler seninle beraberdir, rahat ol. Böyle çocuğa saat eder gibi ölüye nasihat yapılır. Buna telkin denir. Şimdi e, mülema e, ölülerinize e, kelime-i tevhidi telkin edin diye bir hadisi şeriften istifade ederek e, bir kısmı böyle bir uygulamanın uygun olacağını, sünnet olacağını, en azından bidat olmayacağını iftihat etmiş bir kısmı da Böyle bir şey yok. Resulullah'ın yapmadığı bir şeydir. Bu. Bunu nasıl yaparsınız? Hadis-i şerifi çok uzatıyorsunuz. O kadar esnetmeyin hadisi diyorlar. Ya da bakıyorlar ki o hadis-i şerif zayıf bir rivayette geliyor. Bunlar da diyorlar ki zayıf ama bir umut ya bırak bu adama bir kelime-i tevhid söyletelim. Belki duyar. Belki anlar, istifade eder. diyor. Farklı hadis-i şeriflerden istifade ediyorlar. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin ayak seslerinizi, papuçlarınız oradan mezarlıktan giderkenki seslerinizi duyar o ölü diyor. Bunlardan istifade ediyorlar. Şimdi bu bir iştahat. Bu işteat, Bu ameli bir konu çünkü. Yüzde yüz bidat olması nasıl oluyor peki? E bidat hiç hadisten bir alıntı yok. Kendi kendine böyle yapalım bundan sonra diyorsun. Bu bidat olur. Bu da bir iştahat var. Bu iştahatın dayanakları konusunda farklılık var ulemanın bakışında. Fıkıh bu zaten. Rahmet olan da bu zaten. Oradaki de demiyor ki ben buna bu telkini yaparsam cennete girecek bu ya bir umut bırakın yapalım diyor işte tamam yap Allah kabul ederse eder fıkıhta ihtilaf rahmettir akidede de ihtilaf azaptır akidede ihtilaf olmaz akideyi anlama konusunda bir kelam ilmi vardır ama akidede ihtilaf demek İslam'ı temelinden ikiye bölmek demektir binamız o zaman çatlar evet ee, tekrar sözümüzü toparlayalım. Dedik ki Kur'an-ı Kerim üzerinde iştihat yapılır. Hadis-i Şerif üzerinde iştihat yapılır. Bunu yapana müştehit denir. Ama müştehit derdi Allah'ın dinine hizmet etmek olan insandır. Ve ilmi seviyesi vardır. Belli şartları vardır bunun. Bu şartlar oluşmadan herhangi bir insan kalkıp da iştihat vesaire öyle şeyler yapamaz. Ee, bunun adı din olmaz bunun adı takva olmaz elhamdülillahi rabbil alamin